Kentin gizli öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan İnsan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan. Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle buluştuğumuz ve Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla bir araya geldiğimiz programımız başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz. İlham veren yaşam öykülerini bu programda sizlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve birbirinden değerli konuklar kendi yaşam öykülerini programımızda bizzat kendileri anlatıyorlar. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var ve kendisini çok fazla bekletmeden merhaba demek istiyorum kendisine. Sevgili Aysun Subaşı, Ayşun Hanım hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, Merhabalar. iyisiniz? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bugün programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle, dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiniz. Bunun için size öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olun. Ben de size teşekkür ederim ee, bana bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Peki o zaman sormak istiyorum Aysun Subaşı'nın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başlamıştır? İstanbul'luyum. Silivri'de doğdum 1981 yılında. Evin büyük çocuğuyum ama kız çocuğu olmam köy yerinde biraz genelde aileler erkek çocuk beklerler 8 yaşımda daha hani iş hayatına atıldım diyebilirim çünkü köyde büyüdük biz hayvancılık tarım her şey var ailemizde daha 8 yaşındayken traktörün üstüne bindim babama yardım etmeye çalıştım hep ee, işte ben kız çocuğuyum ama erkeğin yaptığı işleri yapabilirim dedim daha küçücükken hani bunları düşünebiliyordum öyle başladı bu işler Peki ee, da seviyordum çocukluk döneminizde o köydeki hayata birazcık dönelim ee, nasıl bir ortam vardı birazcık bahsettiniz ama e, evet. anneniz babanız kardeşlerinizle o köydeki ortamı o çocukluk yıllarını biraz daha detaylı anlatır mısınız bize? Çok güzeldi benim çocukluk hayatım. Kalabalıktık. Hani, e, amcalar, yengeler, onların çocukları, babaanne falan hepsi bir arada büyüdük. Mesela köy evleri avlulu olur. Hepimizin avlusu aynı e, meydana açılır. Hayat deriz oraya. Hep beraber oturulur yemek yenilirdi. Kalabalık bir sofrada hep karnımı doyurdum. Bir de hep kendisi üreten anneler içinde büyüdüm ben. O yüzden çok şanslıydım. Mesela hiç e, satın peynir yemeden büyüdüm. Her zaman etimizi kendi sürümüzden kestik dedik. Öyleydi. Ee, bir de hani başımda, çocukluk diyebilir miyiz? Doğayla birazcık daha içi. Çok şanslı tabii. Şu an daha sonrasında özellikle. insan onları arıyor. Evet şu anki nesille kıyasladığımızda ile şimdiki günümüzdeki çocuklarla evet. kıyasladığımızda çok daha doğal iç içe e, bir yaşam, bir çocukluk dönemi, şanslı bir çocukluk dönemi. Peki evet. daha sonra okul hayatı başladı bir yaştan sonra bir yandan köyde e, evet. köydeki işlerle uğraşan ve erkeklerle yarışır evet. derecede onların yaptığı işleri <gülüyor> ben de yaparım diye duruş sergileyen evet. Aysun Subaşı günün birinde okula gitti. Okul hayatı nasıldı? Evet. Okullara çok başarılıydım. Zaten çok küçük yaşta başladım. İlk kayıtsız gittim amcamın kızı gidiyor diye. E, hatta babam yaşlılarıyla gitsin diyor. Öğretmenler kıyamıyor. Ya geçirelim bu hep yaşlı yani ondan büyükler ama iyiler diyor. E, beni ikinci sınıfta kaydım alıyorlar. Beş yaşında okula başlamıştım mesela. Evet. İlkokul bittikten sonra da ortaokul, lise dersen hem bir yandan çalıştım. Yaz tatilleri zaten bizim hiç boş geçmezdi. Kavun Karsus çok ekilir burada. Bahçecilik çok vardı, e, hayvanlarımız vardı, hep aileme yardım içerisinde bir hayatım geçti. Çünkü e, köy yerinde çoluk çocuktan bile iş umut ediyorsun, o kadar çok çalışılıyor ki, anlatamam. Şimdiki çocuklarda mesela öyle bir beklenti yok, herkes diyor aman okusun dersini yapsın yeter. <gülüyor> Biz öyle değildik ama e, o hayatta güzeldi çünkü neden derseniz e, hayata erken yaşta başlıyorsun, zorluklarını görüyorsun, çocuk yaşta her şeyi öğrenebiliyorsun. Bu da senin eğitimin oluyor. Eğitim sadece okulda değil ailenin içerisinde aslında. Evet. Belki de bugün böyle olması o günlere bağlı diye düşünüyorum. Erken yaşta sorumluluk almayı öğreniyorsunuz böylelikle aslında. Yani okul evet. dediğiniz gibi az önce köyde herkese düşen bir iş var. O kadar çok iş var ki evet. çocuklardan bile iş bekliyorsunuz. Bu da çocuklara yani. belki daha erken yaşta o sorumluluk bilinciyle aşılamaya yardımcı oluyordur. Tabii ki artıları eksileri evet. vardır. Ee, sadece hani çok mükemmel bilmeyebiliriz belki ama muhakkak e, onun da artıları eksileri vardır. Peki okulda başarılı bir öğrencilik hayatı. Ee, evet. Hep Silivri'de mi okudunuz? Ee, köyden mi gidip geldiniz? Nasıl oldu o yılda? Köyden gidip geldik. Eskiden de çok hani kız çocuğunu okula göndermezler. Mesela biz üç kişi gittik okula köyümüzden. Bir sürü kız çocuğu vardı ilkokulda ama ortaokulu devam etmediler. Sonra lisede iki kişi kaldık aynı köyden. Hatta civar köylerin önbüsleri bütün çocukları toplayıp götürürdü. Öyle okudum. Lisede de zaten kredili sistemde okudum. İki buçuk yılı da bitirdim liseyi. Orada da hani biraz çabuk oldu. Üniversiteyi kazandım ama ailem hani kız çocuğusun. İşte evde kal. Biraz babaannem biri kıyamadı, göndermek istemedi. Öyle kaldı. Yani aslında leseye kadar de. direnen Aysun Subaşı üniversitede direnemedi ailesinin herhalde. O birazcık evet. e, korumadık. Bir evet, sorunlar vardı. İş güç çoktu. E, hani çocuk yaşta 17-16 yaşındasın ama senden büyük bir birey gibi iş bekliyorlar. Şimdi biz öyle değiliz mesela çocuklarımıza karşı ama. Hani hayatı da öğrenmiş oldum bir yandan. E, ben de öyle cahilsin daha. 18 yaşında evleneceğim dedim evlendim. İşte eşimle tanışmıştım o zamanlar. Yani liseyi bitirdiniz. 18 yaşında liseden sonra evet. e evlenmeye bir, karar verdiniz. Evet. ve bir yıl sonra bir evlenmeye yıl sonra. karar verdim. Evet, Allah'tan çok şanslı bir insandım ki iyi bir insanla karşılaştım. Hep bana destek oldu eşim. Mesela ben evlendim, çocuğumuz olduktan sonra üniversite sınavına girdim, kazandım. Hep benim arkamda destekçi oldu. E, i̇şte etmeyi. Okumaya karar vermiştim. O zaman tabii muhasebede çalışıyorum. Ön muhasebede evlendikten sonra Şimdi oğlum da... Orayı istiyorum ki birazcık daha yavaş anlatalım. Evlendiniz. Tamam. Evlendikten sonra önce herhalde çocuğunuz mu oldu ondan sonra? Evet çocuğum oldu. Kaç yaşında anne oldunuz? 19 yaşında anne oldum ben. Yani çok erken yaşta bir anne oldunuz. Çok erken yaşında. evet. Ve anne olduktan o yüzden belki de sonra... oğluma bu kadar bağlıyım. Ne kadar güzel. Anne olduktan evet. sonra mı okumaya devam etmeye karar verdiniz. Evet evet. Üniversite sınavında yani, gelmiş, tekrar kazandınız. Tekrar kazandım. Ama bir Ondan yandan da saat, iş evet. yaşamı devam ediyordu? Aynı zamanda tabii çalışıyor Tabii iş müdürüz? yaşamı da devam ediyordu. Ee, tabii eşime destek olmak için, çocuğumuza daha iyi bir gelecek kurabilmek için. Bir de benim yapım itibariyle çalışmayı çok seviyorum. Bir de şehirde oturuyorduk, hani bocaladım. Yapamadım aslında. Hani oğlum 2 yaşına geldi, işe girdim. Şehirde yaşıyoruz ama hiçbir tat almıyorum. İşten eve, evden işe, stres. Çocuk hep rahatsız. Benim oğlum bir de erken doğdu, 8 aylık doğdu. Onun hani böyle acıları bayağı bir bizi yoğurdu. Aslında bronç hastalığı çıktı sonrasında. Ama ben hani her şeyi bir arada götürebilirim dedim. Her zamanki gibi hani e, sorumluluk almayı seven bir insan. Hani iyi anne olmak sadece onu iyi beslemek, iyi doyurmak değil de arttı eksisiyle her yönüyle ona yetebilmek için belki de okumayı tercih ettim. E bir de hani geçim şartları. O zamanlar muhasebede çalışıyordum. Hani genel muhasebe tutayım. Daha yükseleyeyim, kariyerim olsun falan diye düşündüm. İşletmeyi bitirdikten sonra tabii istediğim mevkiye geldim. En son çalıştığım yerde insan kaynaklarında çalışıyordum, sorumluydum. Hani orada müdürlük gibi yüksek bir seviyede bayağı işim vardı ama o beni mutlu etmiyordu. Oğlumun hastalığı sürekli izin almak zorundasın, biliyorsun çocukla ilgilenemiyorsun. Ondan sonra ben de işime dedim ben işten ayrılayım, oğluma kendim bakayım. Bırak git hastanede kal zor oluyor, işte de verimli olamıyorum. Bir de sürekli masa başında kapalı bir ortamda yaşıyorsun, o da beni mutlu etmiyordu zaten. Çünkü hani derler ya mayamız bizim köy toprağında karılmış. Şehirde yapamadık bir nevi. Ondan sonra 2008 yılında işten ayrıldım ben. Oğlum için dedim köye taşınalım. Silivri'de evimizi olduğu gibi eşyasıyla bıraktık. Anne babanın yanına geldik. Burada zaten bahçeli evimiz. Şu anda hala orada oturuyorum. Çok da hani böyle seviyordum köy hayatını. Burada neler yapabilirim? Çocuğum için ne yaparım? Marketten bir şey almadan ben çocuğumu büyüteceğim. Kendi çocukluğum gibi olsun diye diye. Böyle işe kalkıştım. Ee, oğlunuzun bir rahatsızlığı var. astım rahatsızlığı var. Ve evet. Aslım bronşit hastası. Aslım bronşit hastası ve Hı -hı. sık sık e, tedavisi için e, işinizden izin alıyorsunuz. Şehir hayatına bir evet. türlü alışamıyorsunuz. Ve evet. aslında tekrardan o doğal yaşama kendinize ait evet. hissettiğiniz o köy ortamına, o köy yaşamına geri dönmeye çalışıyorsunuz. Hem de oğlunuzun daha sağlıklı olacağına inanıyorsunuz. Ve sonunda işinizden evet. ikna ederek dönüyorsunuz. Evet. Ee, köyde Aradığınızı buldunuz mu peki? O e, ait olduğunuzu hissettiğiniz yaşam, o doğal yaşam karşınıza çıktı mı tekrar köyde? Evet yani buldum. Ya da hani babaannemin, annemin, e, ailemin bana verdiği hayatı ben belki çocuğuma yaşatmak istedim. Çünkü biz çocukken çok mutluyduk. Hani bahçemize koşup oynayabiliyorduk. Bir park ya da bir... AVM'deki bir oyuncağı aramıyorduk hani biz çok şanslı büyümüş nesilleriz aslında bir de hani bir çocuğum var onun için her şeyi yapmam gerekiyor öyle geldik baştan iki tane inek aldım hani sütünü ben şey yapayım tavuk aldık yumurtası bizden olsun bahçeye eski tohumların hepsini topladım ektim bütün ne yiyorsak yetiştirelim dedim öyle başladık aslında peki bir gün çocuğunuzun doktoru size bir şey söylüyor evet yani aile dostumuz yani çocuğun doktoru Hani hep ilaçlar, antibiyotikler, işte hava veriyoruz, bulara götürüyoruz. Yani her akşam bazen hastanede alıyoruz solu. Bu da beni çok yıpratıyor. Bir de gözünün içine bakıyorsun evladım. Hani iyi olsun dedikçe sanki daha çok kötüleşiyor. Hani tıp tabii ki çok önemli ama her şey ilaçlarla değil doğayla da ilgili diye ben düşünen bir insanım. O yüzden bize işte bir aile dostu doktorumuz o da göçmen dedi ki mandal sütü içirin bu çocuğa. Bu çocuk hem çok dayı hem de hani ciğerlerine iyi gelecek. Bak göreceksin bulun buna mandal sütü içirin. öyle inek sütüyle falan olmaz dedi. Ee, biz de gittik, ee, bize 60 kilometre uzaklıkta bir köy var orada mandalar var. Süt alıyoruz ama 10 günde bir gidebiliyoruz, 15 günde bir gidebiliyoruz taze de olmuyor pek de hani e, güvenemiyorsun da kendim bekleyeyim o hayvanı yetiştireyim dedim. Eşime dedim ben bir manda alacağım çocuğum için. Böyle başladık. Ondan bir sonra her akşam... Evet. Ve bir, bir mandayla manda aldık. beraber bir aslında serüven başladı. Evet serüven başladı ve zormuş mandacılık. Çünkü yıllar önce burada manda bakımı bitmiş. Hani e, babaannemler batmış mandayı. Daha babamlar görmemiş mesela. Onlar çocukken daha bitirmişler mandacılığı zor oluyor diye. Manda da böyle inat bir hayvandır. Hani akside ona yaklaşması kolay değildir. Ama dedim ki ben doğursa, hani ben zaten zor seviyorum. Bunu da yapacağım. Baştan işim dedi yani bak bu sakatlayacak, süzünü vermiyor, tekiyor bizi. Ondan sonra yapamayacaksın, edemeyeceksin. Hatta işim benim marangun. Stand kuruyor, fars standı. Şehir dışına falan gidiyor. Dedi ki ben gidiyorum bir hafta sonra geldiğinde... ...mandayı görmeyeceğim bahçede. Yoksa size bir şey olacak ben korkuyorum dedi için. Biz o biraz da oğlumla birlikte sevdik, taradık, okşadık. Tayvan'ı alıştırdık kendimizi. Ondan sonra sağmaya başladık. Oğranda süt, sütü içmeye başladıkça bir iyileşti böyle yüzüne renk geldi. Biz hastaneye daha az gider olduk. Akşamları çocuk yatardı. Hani sanki buzda yatırıyormuşuz gibi gündür gündür öksüren çocuk. Ay rahat rahat nefes almaya başladı. Ondan sonra hani ben bu hayvana da aşık oldum. Çocuğum iyileştiği için. Peki bu aşık sizi nerelere götürdü daha sonra? Ondan sonra hayvanları çoğaltma kararı aldım. Dedim ki e, bir de böyle... İnek bakarken hep veteriner kapımızdan eksik olmazdı. Biz tabii e, yurt dışından gelen bu sütlü ineklerden onlar iyiymiş diye hep bize anlatırlardı. Onlardan aldık. Bayağı bir sıkıntılar yaşadım. Sonra dedim ben bildiğim doğruları yapacağım. Yerli hayvan almaya çalıştım. Mandayı da tanıdıktan sonra manda zaten bizim Anadolu mandası. Yerli ırkım. İnekte de öyle. Yerli ırk ne varsa karası falan onlardan aldım. Ve dedim ki eşime ben e, sınavsız ikinci üniversite hakkım var benim. Ben bu... İşimizle ilgili bir bölüm okumak istiyorum dedi. Ondan sonra laboratuvar ve veterinerlik sağlık bölümüne başvuru yaptım. 2 yıllık bir oku. Daha tabii işlerim de yoğun. 3 yılda tamamladım bunu. O diplomamı da aldım. Şu an veteriner teknikeriyim. Hani gönüllü serde hekimliğe yükselteyim ama hem çocuk hem de hayvanları çoğaltma sevdası hani işlerimi yoğunlaştırdı. O yüzden tekniker olarak kaldım ama hayvanlarımız bütün bakımlarını, doğumlarını, her şeylerini yaptırabiliyoruz. Yani ikinci Biraz üniversiteyi da belki, de bitirdiniz arada. Ikinci evet, ikinci üniversiteyi diye. de bitirdim. O da hani işte benim şansım ya da bu hayattaki önüme çıkan iyi şeylerden biriydi. Çünkü eğitim almak da bir... Konu hakkında çok önemli. Yaptığım işin her şeyini bilmen gerekiyor bence. Her inceliğini. Ben çünkü hayvanlarıma da hiçbir zaman hani böyle haşa hayvan gözüyle bakmadım. Hep evladım gözüyle baktım. Hepsinin ismi var mesela. Çünkü onlar benim çocuğuma şifa oldular. Ondan sonra bir sürü insanın duasını alıyorum. Aradıklarında budur buluyorlar. İşte ne bileyim taze yumurtalarını buluyorlar. O bana en fazla bir tevessümleri, teşekkür etmeleri veya onların da çocuklarına iyi gelmeleri beni mutlu ediyor. Ne güzel. Ve siz evet. giderek hayvan sayısını artırdınız. Silivri'de evet. çiftliğe dönüştürdünüz. Bu işi evet. aynı zamanda yaptığınız işle alakalı olması nedeniyle de bir de okulunu okudunuz. Ee, şu evet. anda bu çalışmaları devam ettiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Neler oldu? Nasıl bir Sonrasında evet mandıra açılınca satmakta sıkıntı çekti. Hani manda sütünü kimse bilmiyor. Hiç kimsenin haberi yok bu sütün inceliklerinden. Ee, bizim de mandaları hani daha bilinçli yapabilmek için bu hayvancılığı... ...manda birliğine üye oldum İstanbul'umuzun. Halkyeli'nde mandalistan projesine kaydımızı yaptırdık. Mandaları zaten sütükenen bir hayvan olduğu için çoğaltılması gerekiyor. Ben de buna gönüllü oldum. Projeye dahil ettim ve doğan hiçbir dişi bebeğimi satmayacağım... ...veya kesime vermeyeceğim, çoğaltacağım dedim. O kararla çıktım. Sonra bu değerli sütü nasıl değerlendirebiliriz diye... ...birlik başkanımız bize okul açtı. Türkiye'nin ilk süt okulunu açtılar İstanbul'da. Ondan sonra o okula da gittim. Mesela her gün 60 kilometre benim. Evimden gittim, geldim. İşte dondurmadan peynire ...hatta 40 çeşit peynire ...yoğurt, yo yani doğal yöntemlerle bunlar tamamen yapılanlar. Tereyağı, peynir. E ...ondan sonra dondurmadan tutun sütlü tatlılara kadar... ...ne yapabiliriz mandosuna? E Hepsinin bize değerli hocalar da tuttular. Eğitim verdiler... Sınavlarımız oldu. Sertifikalarımızı aldık. Yani oradan da bir diplomam var. Allah'a çok şükür. Hani daha bilinçlendim. Sütü de işlemeye başladım. 3 yıldır da e, kendi çiftimizin sütlerini işliyoruz. Yani sadece manda yetiştiriciliği ya da süt üretimi değil, o sütü işleyerek daha büyük bir... Tabii. Ekonomiye dönüştü olay ve aynı zamanda evet. burası bir çiftliğe, bir aslında girişime dönüştü ve siz evet. e, oğlunuzun hastalığına şifa olmasını umarak başladığınız, man, tanıştığınız evet. manda sütünden bugün başka insanların da faydalanması, yararlanması için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Hem de bu evet. bir girişime dönmüş haliyle. E, evet. Nedir peki sonrası için planlarınız, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ya ben aslında çok güzel bir iş yaptığımı düşünüyorum. Çünkü üretmek çok önemli. Özellikle Türkiye'miz için. Ben çünkü vatanıma da çok sevdalı bir insanım. Çocukları da çok seviyorum. Hani yapım itibariyle de anaç bir insanım. Hayvanlara bile evladın gibi davrandığım için toprağa da aynı şekilde, bitkiye de. O yüzden hani... E Yanımdaki insanları eğitmek istiyorum, öğrensinler istiyorum ki bu çıkermesin. Oğluma bile bütün her işin inceliğini öğretiyorum. Düşün, o farklı bir bölümü okumak istediği halde. Ama bana burada köyde çok hani sorun çıkartıldı. Mesela köy olmamıza rağmen hayvanlar istenilmedi köyde, hep şikayetler edildi. Bir sürü sıkıntı yaşadım. Bu sıkıntıları yaşamam benim için hani o zamanlar kötüydü ama yani sağ olsunlar, hiç şikayet etmişler de diyorum. Orman kenarında hiç yolu olmayan, suyu olmayan, elektriği olmayan bir arazi alabildim. Harçla, borçla hayvanlarımı satmayayım diye çok mücadele ettim 3 ee, yıl öncesi. Ondan sonra oraya kurdum ben çiftliğimi. Güneş enerjisi yaptırdım. İşte, Dölediğim sağ sağolsun yolumu yaptı. Açıdan vurduk, suyumuzu çıkarttık. Hayvanlarımız şimdi defa içinde yaşıyor. Biz çok zorlanıyoruz mesela bu doğal sütü üretmek için. Tamamen evimizden 3 kilometre uzaklıkta orman içinde yaşıyoruz biz mesela gece. Orada kalıyoruz. Hayvanlarımızı sürekli merada besliyoruz. Doğal ortamından ayırmıyoruz. Mesela çiftlik değiliz aslında. Tamamen eski köy hayvancılığı yapıyoruz. Ben öyle niteliyorum. Hani betona kapatmadım ben hayvanlarımı. Çünkü onların da refah ortamı neresiyse bir hayvan toprağa basmalı dedim. Toprakta yetişeni yemeli dedim. Onun için de mücadele verdim şimdi mesela bizim bulunduğumuzda o kadar güzel bir yaştık tamamen hani köyden de uzak şehirden de uzak doğal havası temiz orada hiç kullanılmamış topraklar önündeki arazilerin çoğunu kiraladım büyüttüm hiçbir zehirsiz atıksız gra ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz ya tabii ki bu yorucu ama insanlık için değer değer diye düşünüyorum ben çünkü yani bu, bu sütü çocuk içiyor bu peyniri çocuklar yiyor benim çocuğumun yemediği hiçbir şeyi ben kimseye yedirmek istemiyorum. O yüzden hep eğitim al davranıyorum. Hayvana karşı da insana karşı da. Ne güzel. Hele de günümüzde o kadar kıymetli ki bu yaptığınız, bu söyledikleriniz. Bu kadar doğadan evet. uzaklaştığımız, bu kadar ambalajların içine gıdalarımızın hapis olduğu ve işlenmiş gıdalarla evet. e, beslenmeye çalıştığımız. Bunun yanı sıra birçok... Hastalığı, birçok gıdanın, vitamininin yoksunluğundan dolayı ortaya çıkan yeni yeni hastalıkları keşfettiğimiz günümüzde o kadar kıymetli evet. şeyler söylüyorsunuz ki. Peki hiç e, anlattınız da az önce zorlandığınız zamanlar oldu, yorulduğunuz e, evet. zamanlar oldu. Hiç vazgeçmeyi düşünmediniz mi? Ya da vazgeçmeyi düşündüğünüzde neydi sizi tekrardan oraya tutunmaya sevk eden, zorlayan? Aslında böyle bazen çok yıldığımız oluyor. Çünkü günlerce uyku uyumadan yaşadığımız oluyor. Bizim hiç tatilimiz yok mesela. Eşimi de buna ben dedim İşini bıraktı mesela işin. Hala hani vergilerini ödediği halde bir dükkanımız var ama işletmiyor. Çünkü vakit ayıramıyor oraya. Çünkü bu ciddi sayıda bir mandayla başladık. Şu an 70 baş mandamız var. Bu hayvanın yemini hazır tüketmiyoruz. Çünkü kendimiz üretmek zorundayız. Mesela 400 dönüm arazi ekiyoruz. E, traktörün üstüne insan lazım. ...tarlada çalışmaya insan lazım... ...bunu depolamamız lazım... ...kış geliyor... ...hayvanın yemi, hayvanın bakımı... ...hep sürekli çocuğun gibi onların başında olman gerekiyor... ...ilgilenmen gerekiyor... ...doğumlar oluyor bazen arka arkaya geliyor... ...bir hafta içerisinde üç tane doğum oluyor... Öncesinde uyumuyorsun gece hep kalkıp dolaşıyorsun bir de biz her sabah saat beşte uyanıyoruz düşünün evet. her sabah hiçbir gün tatilimiz yok hani çok meşakkatli bir iş ama en sonunda bir düşünüyorsun ki ya şehirde dört duvar arasında ne yapacaksın ya da bir yere işe girdin git gel aynı tempo en azında burada doğal besleniyorsun yediğinden eminsin. Çocuğun mutlu. Sonra burada yaşamayı seviyoruz. Hani biz doğayla iç içe şey olmak çok güzel bir şey. Hani insanlar bazen diyorum bizim hayatımıza gıpta ediyorlar. Tamam biz çok yoruluyoruz zaman. Gerçekten gıpta etmeleri de normal. Çünkü mesela virüs oldu salgın olduğunda insanlar sokağa çıkamadı ama biz hiç eve girmedik köyde çünkü hiçbir tehlike şey yoktu hiçbir şey olmadı aynen devam etti değil mi? yani bayram günüydü mesela sokağa çıkma yasağı vardı biz tarlaya gittik bostan kazdık domates <gülüyor> ektik. <gülüyor> Düşünün yani Aslında... bize hiç durmak yok ama bizim için kısıtlamalar sınırlar da yok. Anlıyorum. Ee, yavaş evet. yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Artık dinleyicilerimiz için son mesajlarınızı, son sözlerinizi rica edeceğim. Ne paylaşmak, ne söylemek istersiniz bizlerle son söz olarak? Evet, geleceğimiz çok önemli. Özellikle çocuklarımız. Onlar için en doğru olanını yapmalıyız. En temiz gıdayı, en temiz suyu içermeliyiz. Çünkü hastalıklar o kadar çok ki kanserinden tutun, bu salgınına en çeşit şey, her organımızın bir kanseri çıktı. Bunlar e da hep yediğimiz katkılı şeylerden. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Tembelliği bırakıp biraz evimizde üretmemiz lazım. Her şeyi ambalajlı gıdaya dayanmayalım. hazırın alıp yemek kolay. İnanın evde üretmesi de kolay. Ya da bir sütünüzü alıp mayalayabilirsiniz. Ya da böyle doğal Üreten kadınların elinden tutabilirsiniz, onlara destek olabilirsiniz. Köyümüzde bir sürü kadına istihdam sağlıyorum. Erişte kesiyorlar, tarhana yapıyorlar ve bunların hepsi doğal. Daha çok çocuklarımızı bunları öğretsek... Bunları yedirmeyi öğretsek ambalajlı gıdaya onlar da saldırmayacaklar. Onlar da bunu öğrenip çocuklarına bu şekilde lanse edecekler. Böylelikle gelecek kurtulacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştınız. Çok ben değerli, Çok kıymetli ederim. sözlerle programımızı hem de kapatıyoruz. Çok sağ olun Aysun un. Ben de teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızın konuğu değerli bir isimdi. Sevgili Aysun Subaşı. Bir kadın girişimci olarak aslında kendi olduğunun rahatsızlığına bir çare bulmak amacıyla tanıştığı mandalarla bugün geldiği noktayı yaptığı çalışmaları bizlere aktardı. Onun hayatında e, yoluna önüne çıkan fırsatları belki de değerlendirip onları kendi yine o kadar güzel çevirmiş ki o azim, o tutku, o toprağa bağlılık, doğal yaşama bağlılık içimizdeki o sevgi olduğu zaman İçimizde o doğruya, doğala, her zaman en iyisi olabileceğine, daha iyisi olabileceğine olan o inanç hep var olduğu zaman işte yolun sonu sonunda bambaşka öykülere çıkıyor. Aysun Hanım'ın öyküsü de bugün birazcık böyle bir öyküydü. Bir kadın girişimci öyküsüydü. Bir aslında sıfırdan var etme ve kocaman bir çiftliğe dönüştürme, doğal yaşama sarılarak yarınlarda başka kadınlara, başka insanlara da umut olma öyküsüydü. Aysun Subaşı değerli bir isim ve bugün programımızda kendisini ağırladık. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programının Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine burada açık radyo mikrofonlarında Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikte olacağız ve sizleri de bekleriz efendim. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla beraber sizlere iyi günler, sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.